1225 numaralı konu, Habisi Tayinin, seher vakti mescidin ön kısmında namaz kılmayı hoş görmemesi, Habis bin Saadet Tayi mescide seher zamanında gitti, bu zat peygamberi görmüştü, baktı ki halk mescidin tam ön kısmında namaz kılmaktadır, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, bunlar gösterişçidirler, bunları mescidden atın, kim bunları mescidden dışarı atarsa, Allah'a ve Rasulüne itaat etmiş olur, dedi. Bunun üzerine halktan bir grup geldi ve orada namaz kılanları çıkardılar. Habis daha sonra, kesinlikle melekler seher zamanında mescidin ön kısmında namaz kılarlar, dedi.